Yeşilçam arkeolojisi, Türk sineması ve Yeşilçamın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer. Besteği için Açık Radyo dinleyicisi Esra Kurtergin'e teşekkür ederiz. Merhabalar, Deniz Utku Uluer. Açık Radyo 94.9'da Yeşilçam Arkezi programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Ee, yeniden yanımda Mehmet Çapan var. Kendisiyle e, geçen hafta başlamış programın e, ikinci kısmındayız. Ve müzik deşifreleri üzerine sohbet etmeye devam edeceğiz. Oldukça aslında detaylı bir konu. E, çünkü fark ettim ki siz özellikle son yıllarda tamamıyla e, kendinizi müzik e, aramaya adamışsınız. Evet benim için bir hobi oldu. Yani bir bulmacı çözer gibi bir puzzle. kayıp parça puzzle. Evet. <gülüyor> Onu yerleştirir gibi aradığımız müzikleri bilgisayarın bir tarafında tutuyorum. Devamlı film izleyerek benzetme yöntemiyle, tecrübeyle bunları bulmaya çalışıyoruz. Ama son birkaç yıldır müzik tanıma programları ortaya çıktı. Hı hı. Bizi de tembelleştirdi tabi. İlk önce ona bakıyoruz artık. 2-3 yıldır. Onda varsa artık aramaya gerek yok. Direkt yazıyor. Şu müzik, şu. Şükür sanatçının filan. Ama işte dediğim böyle 2013 yılına kadar biz böyle günde 200 şarkı filan dinleyerek bunları bulmaya çalışıyorduk. Ve zor bir şeyin bana soruyorlardı. Kaç yılda buluruz? Ben diyordum 3 yılda buluruz. 5 yılda buluruz. Çünkü bir sürü plak daha dijital ortama aktarılmadı. Yani plakların %50'si 60'ı filan aktarıldı dijital ortama ve internete düşme şeyi de var yani aktarılır da internete düşmeyebilir. Peki mesela bu ee, yöntemler arasında şöyle bir şey de aklıma geldi. Ee, işte belli başlı zaten o Yeşilçam DJ'di dediğimiz e, ses teknisyenleri var. Evet. İşte Necip Sarıcı e, ondan sonra Tuncer Aydınoğlu var. Tuncer Aydınoğlu, Kumt Tulgar var. Evet. En önemlileri onlar. Ee, mesela onlara başvurup hiç neler kullandıklarını sordunuz mu? E, gittik tabi tanıştık e, Necip Sarıcı ile tanıştık genel sinemadan bahsetti e, fazla bir şey tabi hatırlamıyor yaş itibarıyla çok klasik işte Mikis Todorakisin Z filminden filan bahsetti çok genel şeylerden bahsetti ama detayları kimse hatırlamıyor bir dakika içinde dört şarkı kullanılmış demiştiniz öyle bir şey deniz hatırlıyorum ben e, tabi öyle şeyler de var bilirsin avantur filmlerinde sahne sahne e, müzik e, sahnelere göre müzik Koyma anlayışıyla hı hı. diyelim ki bir yumruk atacak daha doğrusu rakibine karşı yürüyor diyelim orada hı hı. bir müzik var gerilim ortamı oluştu orada başka bir müzik var yumruk atarken başka bir müzik var adam yere düştü başka bir müzik kaçarken komik bir şey oluyor başka bir müzik. Böyle daldan dala atlanmış e, sahneler de var. Bir avantur filmlerinde çok var bu. Tam böyle mix dediğimiz bugün olayı. Biraz onlar e... teknik konuları bilmem de böyle çok komik durumlar da var. Yani üç saniye çalan müzikler var. Bir saniye çalan müzik var ya. Onu buldunuz mu? Buldum. Ano çok bir ilginç. <gülüyor> hatırlıyorsun bazen. Üç nota var. Üç nota. Ben müzik çıkardığım oldu. Oh bu ilginç. Dan dan dan diye Hı. mesela bir parçanın bir yeri. O şeyde yani müzik tecrübesi olunca oluyor tabi. Mesela Be Beethoven'ın 5. senfonisini herkes bilir. na nana diye onu duyduğunuz zaman buluyorsunuz. Ben de de öyle bir sürü şey var. Bilgi, ama şimdi, ama bilgi var. Yani. Tabi, ama şimdi kullanıldığı şey de bazen yani kayıtları da buluyorsunuz siz ama. Yani tabii, farklı o, farklı kayıtlar kayıtlarını var. kayıtlarını bulma tabi. Yani pek çok kişi yorumladı çünkü. Şarkıyı Onu... bilmek mesele değil. O kadar şarkıyı bilirsiniz. Yani sadece şarkı değil. Siz tabii. hangi kayıda olduğunu buluyorsunuz. Tabii Oldu tabii. Romeo Juliet hı. şeyini aradık. Murat ile Nazlı filmindeki. Evet. Önce 80 tane şarkıyı buldum. Evet. Versiyonunu yoktu. Sonra baktım bu şarkı ne tür olabilir, ne tür olabilir. Koboy at yürüyüşüne benzettim oradaki ritmi. Hı hı. Dedim bu California işi. Kaliforniya'daki müzisyenler diye arattım şeyi, plakları böyle bir liste çıktı bir sürü 100 kişi kadar. Onların içinde Leroy Holmes de vardı. Leroy Holmes de vardı ama o tarihte aradığımız tarihte şey yoktu. Ne YouTube'da ne başka bir yerde. Onun kaydı yoktu. Ama onun olabileceğini de tahmin etmedim. Sadece yani yazı olarak gördüm o 30 40 tane sanatçı arasında. Hı hı. Dedik bulmak imkansız bir kenara koydum. Sonra bir şey vardı internette böyle müzik ekleyen bir site vardı World of Soundtrack diye arada bir bakıyordum içime de doğdu yani bu çok aranıyordu o sırada bulunacak bulunacak git şuna bak git şuna bak bir yandan deşifre yapıyorum bir yandan da içimden böyle bir ses diyor ki git başkası bulacak git şuna bak git şuna bak ama çok önemli deşifreler açıklıyordum o sırada bulmuş biri Kıbrıslı bir arkadaş bulmuş açıkladı ama yani o bulmasa ben bulacaktım yani ertesi gün Artık eli kullandı diyorsunuz. Evet yani şeydi. E o zaman... E... Çünkü bana devamlı soru da geliyordu. Bu ne bu ne bu ne diye arkadaşlar ben hiçbirini kırmadım hepsine oturup aradım. Şimdi bu, Bugün şimdi, şimdi Murat ile Nazlı filminin teması olarak da e, işte yani sosyal medyada da paylaşılan o zaman... E, ...Leroy Omz'un Romeo parçasını. Julliet Rum parçasını dinleyelim o zaman şimdi. Çift, çabuk, tarla kaç para istiyorsan hemen verilecek... Yeter ki defol git buradan. Kızınızı istiyorum. Ne dedin? Kızımı mı istiyorsun? Silahım. Çabuk silahımı getirin bana. Buyurun. Benim silahımı alım. <Gülüyor> Tabi dediğimiz en başında geçen programda da bahsettiğimiz gibi e, bu şarkılar başka filmler için yapılmış ama Cuk Dedi bizim filmlerinde temas olarak oturmuş. Onun için çok ilginç. Leroy, e, Leroy, Leroy Holmes. Leroy Holmes. Evet. O da bayağı kullanıldı galiba değil mi? Filmlerde. Fazla değil. O parça çok kullanıldı. Hı -hı. Onun haricinde orijinal olarak Nino, Nino Rota'nın şey o Romeo Juliet filminin bir parçasının bir bölümü aslında. Yani aslında o da yorumlamış şarkıyı. O da yorumlamış ama işte bizdeki sahneye göre çok iyi yakıştırma var yani. Hangi hangi albümde yer alıyor? Sinema 69. Sinema 69'da yer alıyor. E, ee, peki Yeşilçam filmlerinde en fazla kullanılmış, hani böyle bir he. liste yapmıştınız siz. Hani ilk üç hangi şarkılardır? Şarkı olarak demeyeyim de albüm olarak. olarak hı hı. Albüm olarak. Albüm e, olarak en çok kullanılan albüm Andre Previn, Previn hı hı. E, Death Ringer 1964. Gerilim üzerine plan tamamı kullanılmış. Başı sonu ortası. Üç saniye beş saniye bir buçuk dakika iki buçuk dakika. Bu şekilde 60'lı yıllardan beri kullanılan Hı -hı. bana göre de güzellik olarak da bir numarası yani. yani, yani çok çok sık kullanılma bakımından bir o numaralı plak odur bence. Orada o zaman bir örnek dinleyelim şimdi. Olabilir main title vardı mesela Tamamdır, çarpıcı. Onu bir dinleyelim şimdi o zaman geri denelim oradan. En çok çalanları sorarsanız evet. Morricone, John Barry hı hı. E, ondan sonra şey dünyasından hafif müzik dünyasından Paul Moria, Francis Lay e, Frank Purcell çünkü 60'lardan başlıyor onlar. Yani çoğu kimse 60'ları izlemez. E, onunla Fausto etti. E, mesela 40 tane plağı var 30'u çalmış. 30 tane çalmış. Evet. <gülüyor> Hem de bir sürü. Yani üçer beşer. Ben Yeşilçem müziği ona diyorum zaten. Bir albümden birkaç şarkı kullanılmışsa o artık Yeşilçem kadrolu pladır. Birkaç filmde kullanılmışsa ya da evet. bir şarkı 3-5-10 filmde kullanılmışsa artık Yeşilçam pladır diyorum. Ama bir, bir defa kullanılmış ondan sonra oradan kalkmış. Onlarla ilgilenmiyorum. Yani buluyorum da Yeşilçam'dan pek saymıyorum yani. Saymıyorum yani. Her, herkes çalıyor. Çünkü bütün güzel şeyler çalınmış. Dönem dönem o devirde hangi parça meşhur olmuş onu çalmışlar mutlaka. Hiç atlamamışlar yani. <gülüyor> Popcorn meşhur olmuş. Çalmışlar. İşte ne bileyim yesterday feelings meşhur olmuş. Çalmışlar. Onun gibi her şeyi çal, çalınmış ama dediğim gibi tekrarlı şeyleri alıyorum ben. Hı, Yeşilçam pladiye kabul ettiğim ettiklerimi alıyorum. Biriktiriyorum Sizin de Yeşilçam e, Müziği olarak e, tarif ettiğiniz Müziklerin hemen hemen hepsi sizin arşivinizde Bulunuyor mu şu anda Şimdi bulduklarımızın hemen hepsi var hı hı. Ben çünkü Başkalarının bulduklarını da biriktiriyorum hı hı. Yani illa benim bulduklarım değil Uğraşan 5-10 tane kadar arkadaş var Ben bunlara biz e, astronot Kadar azız diyoruz yani astronot sayısı Kadar az evet. çünkü hakikaten Saatlerini veren insanlar Var ama en çok benim zamanım olduğu için en çok ben uğraşıyorum. <gülüyor> yani bir internet bağımlılığım da var. 10 saat oturabilirim yani internet başında. 10 saat, 12 saat oturabilirim. Yani <gülüyor> e, Mehmet Bey e, Yeşilçam Arkeolojisi programına sizi davet etmemin ana sebebi e, <gülüyor> müzik konusunda e, arkeolog olarak ben sizi görüyorum. Yeşilçam Arkeolojisi olarak görüyorum ve e, yaptığınız aslında bir döneminde e, bir bilincini de aslında ortaya çıkan bunu deşifre <gülüyor> ediyorsunuz ve <gülüyor> Ben evet. de gelişiyorum. Yani o dönem... Yüzlerce sanatçı, her birinin onar tane albümü var. O dönemin zevklerini de aslında bir, bir şekilde işaret ediyorsunuz. Evet, yani çok güzel eserler var yani. Film için yapılmış inanılmaz güzel şeyler var. Yani belki o plak sadece müziğin müziği filme ekleyen ses teknisyeni tarafından sahip olunmuş ama... Ya da belki bir tane o plaktan girmiş Türkiye'ye hmm. ama... Milyonlarca kişi ulaşmış o şarkı. Ama ses te teknisyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Hepsi çok güzel şeyler eklemişler. Bunu Necip Sarıcı'na da söyledim. Teşekkür ettim. Yani en sahne, onu yapabildik. Yani başka yapacak bir şey yok. E dediğim hakikaten gibi. Hakikaten onlar sayesinde bir sürü güzel şeye ulaştık yani. Dediğim gibi e, Telefak noktasından bakınca bambaşka bir hikaye. Yani, ama ama müzik dinleyicisi bakımından baktığınız zaman da e, bir sürü şey aslında bir insanlara ulaşmış oluyor aslında ama. Tabii artık bunu bu şekilde ortaya çıkartmak mümkün değil. Size ben bir şey anlatmak istiyorum. Ee, bu Korkusuz filminin film müzikleri o zamanlar ağırlıklı olarak Rambo filminden alınmış. Ee, Serdar e... Gökhan. Yok Serdar Gökhan'ın Serdar e, bu dövüşçü e, Çetin İlanç filmlerinde oynamış. Oyuncu Serdar olarak geçiyor filmde. Hmm. E, onun Korkusuz filmi daha sonra Amerikalı bir arkadaşımız tarafından alındı. Evet. E, ve e, film Amerika'da DVD olarak basıldı. Ama DVD olarak basmak için filme yeniden müzik yapmak zorunda kaldı. Filmin bitim yeniden müzik yapmak için de e, temizlemesi gerekiyordu. <gülüyor> Temizlemediği için de filme yeniden dublaj yapmak zorunda kaldı. E, film 2000'li yıllarda bu şekilde basıldı. Yani günümüzde biraz zor. E, şimdi bir Dünya'yı Kurtan Adam filminin de basılma e, durumu var. Blu-ray olarak belki. Hayalimiz de oydu zaten hep. Hmm. E, filmin basılması için, basılması için hem Star Wars, Disney'den özel izin alınması gerekiyor gibi gözüküyor. Hem de müziklerden dolayı çünkü. Oo, tabii şimdi zor. E, yani bu, bu işler çok değişik bir noktaya gitmiş bugün ama tabii biz bugün bu hani biz deşifrelerimizi yapmaya devam ediyoruz. E, ben sizin bu programımızı kapatmadan önce e, o yeniden te teşekkür ediyorum geldiğiniz için zamanınızı ayırdığınız için. Bu, bu deşifre konusu en azından sizinle birlikte ele için evet. çok teşekkür ederim ben. Ben teşekkür ederim. E, programı kapatmadan önce ben sizin en son yaptığınız e, deşifreyi merak ediyorum. <gülüyor> en son... Yaptığım deşifre o sizin de bahsettiğiniz bir programda Çeko filmden bahsetmiştiniz. Evet bu 4 hafta falan önce ee, ya da 5 hafta önce indirdim. Tamam, onu dinledim ben radyoda. Sonra filmi bir daha izleyeyim dedim. Bakayım dedim. Baktım eee orada ki jenerikte çalan tam Çeko yazısı çıktığı zaman çalan e, parçanın orijinalini buldum. Yine bir 3 saatlik aramayla o da gene Leroy Holmes'un The Days of Anger. Onu bulmuş oldum. O da seyircilere armağan olsun. Bu arada filmin ses teknisyeni Kuntulgar'dı sanırım. Yanılıyor muyum? Olabilir. Ya da ben filmi Kuntulgar'la izlemiştim. Ya Sordum müzikleri ve hemen hemen hiçbirisini... Birkaç en ikoniyi bana söyler. Birkaç tane şarkı söyler ama... Ee, orada beraber izlediğim zaman onlar da filmlerin filmdeki müziklerin pek <gülüyor> farkında değillerdi. Tabi canım hatırlamazlar yani benim gibi biraz böyle şey olması lazım <gülüyor> nedir? Ee, fanatik olması lazım yani takıntılı <gülüyor> olması lazım. E. Tintin filmi e, arada bir kez izlemiş televizyonda ama onun dışında 40 yıl içerisinde iki kez izlemiş, izleyebilmiş zaten öyle bir durum vardı mesela. Evet. Ya yani biz biz aslında bu <gülüyor> siz. Bu Yeşilçam filmler herhalde bir filme deşifre yapmak için herhalde bir 10-15 kez izliyorsunuzdur. Valla 7 defa izlediğim bir film var. Baştan sonra? Baştan sonra değişik modlarda izliyorum. Buradaki ses teknisyeninin düşüncesini okumaya çalışıyorum. Hı hı. Yani ne neyi dinleyebilir? Bu adam ne dinleyebilir de bunu koyabilir? Adamın zevkini... <gülüyor> Keşfetmeye filan da <gülüyor> e, onu da düşündüm. Bu şekilde bulduğum ama 40 yılda küsür bulamadığım da parçalar var hala. 40... Ha, Anladım. Onu, onu, onu isterseniz başka bir programda yapalım. Bize tamam. çünkü ayrılan süre şu anda <gülüyor> doğdu ben Bu en son bulduğunuz Çeko filminden bulduğunuz. E Ölmüşsün Ray The Domes of Angel. Onu e, onu dinleyelim ee, evet. önümüzdeki haftalar tekrar görüşmek üzere tekrar Mehmet Bey Mehmet Çapan e, Yeşil Çam müzikleri olarak yazarsanız sosyal medya özellikle Facebook üzerinde e, Mehmet Çapan'la birlikte onun yardım siz de size tanışabilirsiniz ben de çok teşekkür ediyorum İyi ki geldiniz Yeşil Çam Hocası'na. ben çok teşekkür ederim bana da bu fırsatı verdiğiniz için diyeyim yok canım daha ben sizi bol <gülüyor> bol konuk edeceğim gibi gözüküyor <gülüyor> yani sadece ne? size sosyal medyadan sormayacağım soruları <gülüyor> yayında da artık sormak istiyor. <gülüyor> Ya müzik konusu olunca akan sular durur. Tamam Osman. Şimdi Akanslar dursun biz de Real Holmes'tan Days of Anger dinleyelim. Hepinizi açık Radyo 94.9'dan hoşça kalın diliyorum. Yeni bir yeşil Arkeolojisinde buluşmak üzere. Önümüzdeki salı 15.30'da görüşmek üzere hoşça kalın. Amigo. amma hızlıymış bedelikanlı bunlar civarın en azılı haydutları başlarına konan ödülle zengin oldun gitti kimsin sen adın ne <Gülüyor> Hiç olmazsa ismini bağışla! Çeko!